1785, numaralı konu, Hz. Ali'nin vurulduktan sonra oğlu Hasan'a nasihatta bulunması, evet, Hazreti Hasan, İbni Mücem tarafından hançerle ağır şekilde yaralanan babası Hz. Ali'nin huzuruna ağlayarak girdi, Hz. Ali ona niçin ağladığını sordu, o da, sen ahiretin ilk, dünyanınsa son gününde bulunduğun bir sırada nasıl ağlamayayım, cevabını verdi, bunun üzerine Hz. Ali, oğlum, dörder nasihattan oluşan su sözlerimi iyi dinle ve sakın unutma, çünkü bunları unut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 etmiştir, söyleyene değil, söylediği şeylere bak, menfaata dayanmayanların dışında bütün dostluklar bir yerde kesilmeye mahkumdur.